Allah'ın emaneti. Hazreti Ümmü Süleym gayet temiz ahlak sahibi bir hatun idi. Çocuğu vefat ettiği zaman sabır ve metanetle bizzat kendisi yıkadı ve kendisi kefenledi. Ve bir tarafa bırakıp komşularına dönerek, Babasına haber vermeyin. Hazreti Ebu Talha, ...orada bulunmamaktaydı. Akşam eve döndüğünde... ...çocuğu sordu. Hanımı... ...gördüğünden şimdi çok iyidir... ...dedi. Sonra yemek yediler... ...oturdular, birlikte oldular. Bir müddet sonra... ...Hazreti Ümmü Süleym... ...beyine gayet metanetle... ...şöyle dedi. Ebu Talha... ...ödünç alınmış bir şey... ...geri vermek icap eder mi... ...etmez mi? Söylediğin bu söz nasıl bir söz? Elbette ki ödünç alınan şey... ...geri verilmelidir. O halde. Hak Teala da... ...sana emanetten vermiş bulunduğu... ...çocuğu aldı. Ebu Talha bu sözü duyunca... ...biz... Allah için halk edilmiş bulunuyoruz ve hep onun tarafına döneceğiz dedi ve şükür etti. Sabah olunca gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ya Rabbi bunun daha iyi bir karşılığını Ebu Talha'ya ver diye dua etti. Nitekim dokuz ay, dokuz gün sonra Abdullah diye bir çocukları oldu. Çocuk Peygamber Efendimiz'in himayelerinde büyüdü. İslam tarihinde ise önemli bir şahsiyet oldu.